وبدل موخيه هو درب به له به ترقى به تحيا عالما حرا فخط سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بغضك o kısım 10. bölüm kısım Kitabül Hakikah ve Tevhid kitabının son kısmı Kitab-ı Şerai Şerai kitabı evet son kitabını okuduk. Ha Son okumuştuk hocam ya son bir sayfa. Orayı okuruz dediğiniz gibi. Evet. Taş. O zaman babun muhali tel haq'ul esmâ. Esmâlu ahkâm fizzellâti vel tawâm ve lil mu'teberîn. Ve mâdâ yel haq? İsmâsı hükümler. Mu'teber olan. Yerhamukallah. Yani ilim ehlinden olan. insanlar arasında itibar edilen kişiler, onların zelleleri, yaptıkları hatalardan ötürü, isim ve hükümler ilhak edilir mi, edilmez mi? Şayet ilhak edilirse, o zaman ne ilhak edilir? Hangi bu alandaydı bu? Ha, bidat ehli, el-multezimine l ve Bidat ehli yani, bidat ehli, Tevhite vaktaniyette ilzam edenler, mültezim olanlar, yani şirki terk edenler. Bunlar hafif meselelerde ida lem yukezibu ev yalan söylemedikleri, inatlaşmadığın yani ısrar bidatlarında o ısrar etmedikleri sürece ne mazurdurlar. Yani tekfir edilmezler la bu bu bağlamda yani muteber olan ilmi mehl kıble yine bu bahiste şey getirdiği, asıl getirdiği ayet Eamen-resulü bima Şahit yine nerede in nesina vehtana. Sonra قال تعالى: "Wa tilaleyhnebe fenselha منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع و من بن دنيدي بن lakin dünyaya dünyayı meyletti, dünyayı yani tercih etti. Dünya malını, mülkünü dolayısıyla da zamanlı Resulü Muhammed, e, şeye, Musa Aleyhisselatü Vesselam'a muhalif düştü. Dolayısıyla da Allah Subhanahu ve Teala <gülüyor> yani Allah'ın azzevi verdiği ayetlerden sıyrılıp çıkıp gitti. o <gülüyor> şeytan Dolayısıyla da ne? Şeytan ona tabi oldu. Yani ona musallat oldu. <gülüyor> yani bu neye şahit getiriyor ayeti? Yani o muteber bir şahasıydı. Peki ya şimdi onun zellesi, yani o yaptığı bu iş, şimdi onun için bir mazeret mi değil midir? Şimdi ilk ayette, ilk ayet ne delalet ediyor? İlk ayet, umum, umumun kim hata ederse, kim hata yani, hata nedir? Yani iştihad, iştihad yoluna açık olan bir bahiste, iştihad ederek, e, ihtihad etmiş lakin ishabet etmemiş ise o mazurdur. Tamam bu hangi meselelerde? Hafî <gülüyor> <gülüyor> meselelerde. Lakin ikincisinde Allah Subhanahu ve Teala mazur kılıyor ikinci ayeti. Hangi <gülüyor> ayet? Ayet. Kız ayet. Onu biz isteseydik yani o ayet verdiğimiz ayetlerle yüceltirdik, küçülterdik. Lakin <gülüyor> walakin <gülüyor> akhlada art ard. Ottaba hawa hevasına tabi oldu. Yeryüzüne herhalde yeryüzünde yani huludu aradı. Dolayısıyla yani burada mazuret mazuret değil. Yani bu ikisi de ilk ayetin konusu da mesela zelliğe düşmüş olan bir alim olabilir. İkinci ayette zaten belam hakkında belamı konu eden bir ayet. Ama ilkinde mazuret yönü varken ikincisinde mazuret yönü yok. yok. Allah razı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ve <coughs> قال تعالى ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين yani azgınlık <gülüyor> <Evet. gülüyor> evet. Allah Subhanahu ve Teala azgınları saldırganları sevmez Ve قال تعالى تلك امة قد خلت لهم ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يؤمنون Ve <gülüyor> قال تعالى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا ربي ولا ينسى يعني ابن باب الله إليشكسي يعني تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولك ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون yine yani bu bağlamda hata yapmışlarsa hataları kendine yani affedilecek hata yapmışlarsa kendilerine affedilmeyecek hata mesela kendilerine siz kendi hesabınızı vereceksiniz. Yani burada yani taklit edildiği şahit yani muteber mesela veyahut da muteber zannedilmiş. Ya muteber yani, yani şey dahilinde iştihad etmiş, iştihadı onun için mazeret olmuş dahilinde mesela bir zellesi olmuş, sen de ona tabi oldun, onun hatası kendine senin hatan yine kendine. kendine olacaktır. Veyahut da ama onun zellesi, onun için affedilmeyecek bir zelle ise, sen ona tabi oldun, taklit ettin bu yönde. Yine onun hatası kendine, senin hatan kendinedir. Yani burada bahiste taklidin mazeret olmayacağı yönünde. Ayeti getirdi, al getirmiş Allahu alem. Sonra ilk nesillerin onların da durumu Allah katındadır. Dolayısıyla yani herkesine yaptığıyla e, muhasebe edilecek. Sonra anâsâuben marfu'an inne mâ Yani saptıran imamlardan ümmetim için korkuyorum. Ancak korkuyorum. Bu Davud veya ora... Ravi yanlışı. Bu Ebû Davud, Ravû Ebû Davud ve Tirmizi ve Ahmed ve Sahihü'l-Buhân ve Hâkim. Kalemühu tehamiyetu rahimehullah. Ve lem yekul ahad fil Yani tartışılmış olan meselelerde ihtilaf. İşte İhtiyaç edilmiş olan meselelerde hiç kimse müşriidin tekfii, müşritlerin tekfirini söylememiştir. Ve zekara mesailel istihlal el-yesir Yani burada istihlal şey manada değil. Yani kat'i haram olan, haramı haramlığı bilinen malum olan onun helal kılınmasındaki ijtihad değil. Çünkü kat'i olduğu takdirde Zaten yani haram kat ise o zaman onu istihlal etmek zaten küfürdür. Ama burada ne yani bazı belki bazı hafi olan mesele haramlarda yani sabit olmayan kat'i sürece sabit olmayan haramların istihlalinde yani iştihaden iştihaden helal helaline gitmiş onları zikrediyor el-muhim ve lem yakul ahad bi takfir muştehidin aleyha. Bu meselelerde muştehidler tekfir edilmemiştir. Bunu burada neye şahit getiriyor? Yani muteber bir şahsiyet, dinin aslı kendisine sabit, alim aslen yani e, hak üzere suluk ediyor lakin bir meselede, meselelerden bir meselede ki o meselede de kat'i, açık, zahir mesele değil yani hafi, iştihad açık olan bir meselede belki bir haramı mesele o işte daha önce bahsettiğim nasların kendisine ulaşma yollarından kaynaklanan da nası yani kendisi yanlış anlamış olmasından ötürü da hani tabi olduğu mezhep vesaire vesaire onun sebepler ha bunlardan ötürü ne etmiştir ihtihaden hata etmiştir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 Kitab ve sünnetin muhalif olan ya kafir olur ya fasık yahut da asi olur. Eğer kitap ve sünnetin yani dinde asli olan şeyler muhalefeti onu kafir yapar. Zahir olan apaçık ve inkarı küfür olarak beyan edilmiş şari tarafından muhalefeti onu kafir yapar. Ama kat'i haramlar, ki, kebair cinsinden olan haramları işlerse, muhalefet ederse fasık olur. Asi olur umumen. Hepsi isyan, küfür de isyandır. İşte kebari işlemek de isyandır. Veyahut da kebari altı, altı yani günahları işlemek de isyandır. İşte geçenler İmam Şafir rahimullah ne hatta yani edep kısmından olan emirleri dahil ediyor. Bunları da isyan olarak tabir ediyor. Ha, i̇syan, yani o davranı, o iş. Çünkü nehi var. Çünkü nehide de asıl olan nedir? tahrimdir. Dolayısıyla her bir neyi tahrim ifade eder ve her bir tahrimi işleyen de bilerek ne, o ne olur? Asi, Asi olur. İlla en yakune ancak hangi hal müstesna mu'minen muştehiden muhtni anha eğer mu'min muştehid ise ve burada ne vasıf? ilk vasıf ne? Mu'min. Yani iman vasfı sahibi Dinin aslı kendisinde tam. Yani o konuda bir kusur yok. Ama ihtihadı açık olan bir meseleni etmiş, ihtihad etmiş ve isabet etmemiş. Muhtı. Feyüsabu alâ ijtihâdi. O zaman böylesine der ihtihadından ötürü Harun... sevap kazanır. Eve. <gülüyor> <gülüyor> Amma izâ kâmatil hüccetü's sâbitetu bil kitâb ve sünneti fehâlafahâ lakin eğer fennehu yu'âkabu. Eğer kendisine kitap ve sünnetle sabit olan hüccet kaym olmuş ve o o hüccete muhalif davranırsa aykırı davranırsa fe akıp, يعاقب أوزمن cezalandırılır bir hasabi ذلك imma bil katli imma biduni o zaman duruma göre cezai ne hangi cezayı hak ediyorsa ona göre ceza alır ya öldürülür da şeriatta belirlenmiş olan ceza had cezası veyahutta da e, tedib, tazir cezası Vefha, Qıssa Abdullah bin al-Carḥ rızla عنه ve, O, Yüktürlü <gülüyor> Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sallam al-Wahiya, ne diyor? Wahiy kâtiplerinden bu bir diyor. Yani, O'nun zellesine manada, yani hani irtidad ediyor. Sonra irtidad ettikten sonra Mekke'nin fethinde tekrar tövbe ediyor, İslam'a giriyor. Osmanlı radıyallahu anh onu kendi himayesine alıyor. Ve fîhâ kîsset-ül-reccâl bin Anfuvâ. Bu Muhsellemet-ül kezâbın kezâbe şahitlik eden şahıs bu. Resûlullah sallallahu anh, döneminde Medine'ye giden, ondan sonra Ebu Bekir radıyallahu tarafından bin Hanife'ye gönderilen ve Muhsellemet'in, Resûlullah sallallahu anh'ın onu Rasul olarak تعيينت <تصفيق> مش أونا شايد الحنفي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ثم شهد زورا أن مسلمته نبيها أشرك الرسول صلى الله عليه وسلم في النبوة وفي ذلك قصة حاطب وقدامة بن بالمذعون مع أمر رضي عنه والصحابة رضي عنهم Bunlar hepsi ne yani burada şey getiriyor, misal getiriyor. Bunlar hepsi yani kimisi yani hepsi bir hata işlemiş, kimisi bundan ötürü cezalandırılmış, kimisi de yani halleri kendilerine affedilmiş. Neye göre yani mevcut olan bir kendilerine mevcut olan İslam'a göre. ikincisi de işlemiş olan cerimeye göre. Tamam. Yani e, Abdullah ibn Abi mesela ondan affedilmiştir. Ama mesela ar bundan affedilmemiştir mesela. Yani onun cerimesi, onun cerimesi gibi değildir. İrtidat etmiş, tövbe etmiş. Ama o ne etmiştir? O Rasul Allah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonra Resul'ün e, onun risalet almış olduğu, yani, nübuvvet almış olduğu yönünde şahitlik etmiştir. Ve bundan tövbe etmemiştir. Yani davetçiliğini yapmıştır. Dolayısıyla sahabe de onu irtidat üzere öldürmüştür. Sonra Hatip Radül Anhu o da bir hani bir zellesi olmuştur. Ama onun zellesi yani zahiren mesela küfürdür ama hakikatte batinin de küfür değildir. Ona da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahitlik etmiştir. Hani batinin öyle olmadığını. Ömer radül anhu onu tekfir etmiş olmasına rağmen mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun İslamını ispat etmiştir. Yani bunda hatta Hatib radül anhu ceza dahi almamıştır. Bedri olması onu hatta cezadan dahi muaf tutmuştur. Tamam, o da zelle. Sonra kudame radül anhu o da onda bir zellesidir. Ama onun zellesi yine farklı. Çünkü ona ayeti tevil etmiştir. Tevilde hata etmiştir. İstitabı'ya çağırmışlardır. Tövbe, etme, tövbe etmemiş olsaydı sahabe onu riddet üzere öldüreceklerdi. Yani her biri zille, tam zelle, her biri bir zelleye düşüyor. Lakin zelleler mahiyetlerinde farklı ve ona göre de tereddüb eden hükümler farklı. وَقِسَّتُ اِبْنِ عَبَّاسًا رَضِ الْاَنْهُمَا مَا النَّافَ اِبْنَ الْأَزْرَقِ Bu da yine Naf'a ibn Azraq onun yanına geliyor ve onunla tartışıyor bazı meseleleri. İbn-i Abbas radıyallahu anhüme ona izah ediyor. Ve muvkif ulema-i selef Es-selef illa haqqine ma'a Mesela murcetil fukaha ile aynı asırda yaşamış olan onlarla yani tartışmış olan selef uleması. Onların hali. Yani bunlar da yani murcetil fukaha görüşlerinde hata etmişler. Ama bundan ötürü selef uleması onları tekfir etmemiştir. Mürcreti al-fuqayet tekfir etmemiştir. Ve şafi'yi ve hafız-ı'l-fard. Yani onu İmam Şafir Rahim ve hafız-ı'l-fardı tekfir etmiştir. Mesela. Ve kıssatu Ahmet ibn Hanbel, ve İbn-i Dağud ve Hüseyin el-Karabisi في مسألة lefzı قال zahabiyyü ma'a ibn ve ma'a حسين Kur'an-ı konuşusun meselesinde Kur'an mahluk oluşu meselesinde çok konuşmuşlardır. He. Ama bununla beraber Zehbi onun onların ilmini, ilimlerini övmüştür. Wala kitabu ve tedlis hatta يعني حديثي من ديشتر مدلس لر حق لنا كتاب ومن أجاب في الفتنة من أهل الحديث وقصة ابن تيمية مع الرازي وأبي معشر البلخي والبكري والبوصري والصرصري وابن نعمان كما في المنهاج Yani bunlar hepsi İmam-ı Teymi Rahimullah'ın, razinin yani tekfir ettiği yönde sözleri vardır. Sonra Abu Meşer El-Belhi ve El-Bekri bunlar <gülüyor> El-Bekri, mesela Bekri'nin e, meşhur şeysi vardır. El-Raddu'a El-Bekri. Onun cehaletini mazur kabul ediyor. Mesela El-Busiri Metiyenin sahibi sarsarı sarsari bu da bir edebiyatçı olsa gerek Allah-u tam hatırlıyorsanız. Yani bunlar <gülüyor> yani burada kimisini mesela arazi tekfir etmiştir. Ebu Mahşr el emin değilim şu anda. Bekri'yi cehaletinden e, mazeret görmüştür. E, bu Sari'yi, sarsari'yi, Ebu Nu'men bunları da Allah-u tekfir etmiş. Yani bunlar yine ne? ilim adamları veyahut da halk indinde yani meslekleri itibarı itibar gören insanlar. Kimisinde e, İbn-i Teymi Rahimullah cehaletleri maziret olarak işletmiştir. Kimisinde işletmemiştir. Ve ma'al mu'ataberini fi zemani kema ferradi al bikri ve kema fi avul tes'ini Ya işte yine burada El-Bikri'nin el şeysini cehaleti maziret olarak kabul ediyordu. Tes'iniyede de bu eşarilerin büyükleriyle kendisi bu e, kendisini mahkemeye çağırıyorlar. Allah subhanahu ve teala'nın kelam sıfatıyla alakalı sözlerinden ötürü o da o mahkeme çağrısını icabet etmiyor ve aralarında birçok böyle murasale gerçekleşiyor ve onlar yine her defasında yani ısrarıyla ısrarıyla onu söylemediği sözleri ona söylemiş gibi yani yargılıyorlar artık sonunda da o da artık onları tekfir ediyor وقصة ابن المقيم مع ابن المفيد كما في كتاب مفيد المفستفيد وقصة محمد بن الوهاب مع علماء زمانه وعمة الدعوة مع أهل زمانهم مثال داود بن جرجيس وابن منصور وكما سويل عبد الله بن محمد عن علماء القبورية, القبورية الذين ماتوا كما في كشف الشفتين يعني برضه علمان كان ذي زمانا var olan muhalif ulema ile tartışmaları. El mühim o zaman hel telhaquil asma'ı wal ahkam fizzellat lil mu'teberin ilhak edil mi? Khafim mesellerdi ilhak edil mi? Khafim mesellerdi ilhak edil Yani isim ve isimler? İlle isim yani ilhak eder ama hüküm ilhak etmez. Hı. Hüküm ilhak etmez. kafi mesellerde. <gülüyor> Tam kitabın son kısmı. Kitab-ı kitabu, kitabu Şerai. bab Şerai. La telzemu illa ba'de buluğul hocca. Şeriat, yani dinde şeriat kısmı ancak ne zaman lazım gelir? Hüccetin ulaşmasından sonra. <gülüyor> yani bütün şeriat ahkam, genel kaydı odur. Bütün şeriat ahkam ancak ne zaman lazım gelir? Hüccetin ikamesinden sonra. Hüccetin ulaşmasından sonra. Hüccetin ulaşmasından sonra. Yani beladan sonra. Ama tabi burada sen nasıl ayırt etmen lazım? bir. Şera, yani şeriat nedir? Şeriat iki kısımdır. Şeriatta bir yani şeriatta beyan edilmiş olan mesele iki kısımdır. Bir bir zahir bir kafi. Ona göre bela da değişiyor, değil mi? Yani zahir meselelerde ne nasıl oluyor? Ulaşım. Ha ilmin ulaşmasıyla. O da nasıl olabilir? Ya o bölgede ya, uleman varlığı ha, yani. Ulema orada var olmuş ise, ilme ulaşma imkanı var ise ha, o zaman orada hüccet kaym olmuştur. Yani o zaman e, kim için mazerettir? Ya yani, ne hallerde mazeret olur? Zahir meselelerde Ya bir ilme ulaşma imkanı olmayan bunlar da kimler? Bir uzak mekanda yani ilme ulaşmadan ulaşmaktan uzak olan mekanda yaşayanlar bir, iki kafilerin arasında yani, ama ne manada ilmi yani ilme ulaşamayacak derecede kafilerin arasında yaşayanlar ve İslam, İslam, a İslam a yeni girmiş olanlar. Bu üç sınıfa. Yani zahir meselelerde bunlar maalıyordur. Hafi meselede tarif, ha. tarif, gerekir. Ha, tarif gerekir. Yani hafi meselede daha geniş o zaman. Bunlar hepsi mazeret. Yani İslam'a girmiş olan da mazurdur. İlme ulaşma imkanına sahip olmayan mazurdur. Kafiren arasında yaşayanlar mazurdur. Ama artı artı bir de hafif meselelerde iştihat eden de etmek de mazurdur. Yani buna dahil o. Bunun alt kısımları mesele nedir? İştihat dediğin zaman yani alt kısımları işte tevil eden. Tevil mazerettir. İşte cehalet mazerettir. Hata, mazerettir. Ha. Bunlar hepsi mazerettir hafî meselelerde. Hı. O zaman şerî meselelerde ona göre taksim etmen lazım. Şerî mesele şimdi yani şeriyette zahir olan meseleler var. Mesela namaz gibi, zekat gibi, oruç gibi vesaire. Bunlar eğer Müslümanların arasında yaşıyorsa birisi bunları, bilir. Ya bunları bilmesi lazım. Ve bu konuda cehaleti mesela mazeret Hı. olarak kabul edilmez. Eğer Müslüman arasında yaşıyorsa ve o mesellere onun yani halka halkın arasında onlar malum ise bu meseleler, ulema var ise bunları onları aktaran o zaman bu meseleler hususunda ulaşmıştır hücet kaym olmuştur. Hücet kaym olmuştur. Tuhaze bu hücret ikamesini gerektirmez yeniden. Ha istitabiy gerektirir. Yani hüküm alır hüküm Ardından istihabeyi gerektirir. Mesela Türkiye'de namaz kılmayan bir kişi hüküm alır mı? Hüküm alır. Tamam. Hüküm alır. Lakin istihabeyi gerektirir elbette. Tamam hüküm alır. Yani namazın terkine ötürü kafir olmuştur. Lakin onu şeri ahkam üzerine uygulamadan önce etmen lazım, istitabeye çağırman lazım, yani tövbe çağırman lazım, tövbe çağırmakla beraber işte ona izah etmen lazım vesaire. Yine namazı kılmakta ısrar ederse o zaman artık şeri ahkam üzerinde uygulanır. Tabi bu namazın terkini küfür Görenler. görenlere göre, namazın terkini küfür görmeyenlere göre bu yine o ne etmiş olur? Yani asi olmuş, fasık olmuş olur. Ya Hanefi mezhebine göre aslen Hanefi mezhebinde yani hapsedilmesi lazım. lazım. Ama hafif meselelerde ne olması lazım? tarif gerekli gelir ha. Yani hüküm doğrudan hüküm indirgenmesi doğru olmaz. Önce tarif yapılması lazım. Tariften sonra. Yani mesela buna niye misal getirebilirsin? Mesela diğer bablarla bağlantılı mesela muteber bir şahsiyettir. Mesela son şeylerde olduğu gibi aslen muteber. Mesela hı, mesela geçen şeylerde, geçen seçimlerde, bu son seçimlerde mesela aslen muteber olan, yani insanlar indiğinde makbul olan, kabul edilen e, mesela Kubilay Hoca bir beyan indirdi biliyorsunuz. Bu seçimle alakalı seçime teşvik ettiği, sebebi seçimin yani gerektiğini. Hatta yani çok yani çok karışık bir beyan indirdi yani. Ee, sadece bunu şerin ehveni olma babından biz desteklememiz gerekir. Maniye, mahiyetinden. Yani onu ifade eden yönleri de vardı ama adeta yani e, hükümeti benimseyen benim benimsediğini ifade edecek olan sözler de vardı mesela. Ha şimdi bu muteber bir şahsın mesela ee, bir zellesi mesela. Şimdi birinci hangi meselede bu bu zelle? Hafif Hafi bir meselede. Ha, şimdi hafif bir meselede o zaman ne? Tarif, Tarif gereklidir. Ha, Şimdi doğrudan işte o. Yani hani şeyle fark mesela namazı terk edeni ne ettin hemen? Hüküm. Hükmünü verdin yani küfür ismini verdin. Kafir dedin. Çünkü zahir bir mesele. Herkes namazın gerekliliğini biliyor velev ki meseben Hanefi mezhebinde böyle ki namazın terki küfür olmasa da tamam o yani senin senin mezhebinde namazın terki küfür ve onun da namazı bilme bilmeme durumu yok. Dolayısıyla hükmü verdin. Ha istitabe gerekli olur. Lakin ikinci meselede ismi verdin mi? Hayır. Yani ismi vermedin yani onu ne ki yani asrın yapılan yani teşvik ettiği amel. Yani küfür şirk olan bir amel. Ama bundan ötürü yine sen ona küfür ismini vermedin. Çünkü hafif bir mesele ve tarif gerekli evvelinde. Ondan sonra tabi bu fıkhen yani bu nasıl şeyti vesaire işte İşte bu hepsi bu tarif süreci içerisinde vazif olacak. Ve kâle teâlâ âmâna resûlü bime unzile ileyhî من ربه والمؤمنون إلى أن قال ربنا لا تؤخذنا إن سينا وأخطأنا شايد بوردا أنا أخطأنا وان ابن عباس رضي الله عنه مرفوع عن ان الله تجاوز الأمتي الخطا أو النسيان يعني خطأ بوردا تابني هب خطأ أزمان هم نيه إشارة يعني دي جائز در خفي مثلا يعني خفي إنه شريات خفي meselelerinde <gülüyor> hüccet yani hüccetin ulaşması hemen şey etmez yani hükmü hükmün varlığını e, ilzam etmez Bilakis tarif hadi istedim Allah Subhanahu wa Taala ümmetine kati ve unut unutkayen yani unutmuş olanları affetmiştir. وعن عمر بن العاز ردل عنه مرفوعا إذا حكم الحاكم فاشتاد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاشتاد ثم أخطى فله أجر متفق عليه بذينا أين معنى هذا خطأ يبتوز من خفي مسئل ده أجر وردر إسابة درس إكي أجر قال القاضيات وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرمه الله بعد ألمه بتحريمه وَكَذَلْكَ اَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ Müslüman'ın icma etmiş olması. Burada şahit bu. عَلَى تَكْف۪يرِ كُلِّ مَنِ اسْتَحَلِّ الْقَتْلِ اَوْ شُرْبَ الْخَمْرِ اَوْ الز۪ينَ Bunlar neye misal? Yani dinde kat'i surette beyan edilmiş olan mutevatiren olan haramlar. Bunlar kim istihlal ederse yani helal olduğunu söylerse ne dilir? tekfir edildi. Bunda Müslüman'ın icması vardır. Mimma harramahullah amanen ba'de ilmihi bi Ne zaman? yani onun haramlığı yoksa ilim sahibi ise o zaman yani hüccet ulaşması lazım. O çünkü şeriatla sabit olan şeyler. Eğer bir insan zinanın haramlığını bilmiyorsa o zaman bundan ötürü de zinayı helal kılmış olmaz. Tam yani istihlal yapmış olmaz. Çünkü zinanın zaten haramlığını bilmiyor zinayı helal kılmış olması için şart nedir? Ha, haram olduğunu bilmesi lazım. Dolayısıyla eğer Müslümanlar arasında yaşıyorsa zinanın haram olduğunu bilmesi lazım. Ama eğer Müslümanlar arasında yaşamıyorsa veya de İslam yeni girmiş ise o zaman bilmemesi mümkündür. Dolayısıyla o hal ona maziret olur ama diğer hal olmaz. Vuvakı'atu kudâmeti bine mev'ûn mesela Udâmet ibn-i Mezûûn anhu ma'a Ömer, ma'a Ömer'e ve sahâbâti radıl anhu ve kısatul mar'atilleti cahilet tahrime zina fi ahdi Ömer'e radıl anhu ve kânet a'camiyyeten fa'udun adı. Udâme kısası malum. Sonra zinanın haramlığını bilmeyen a'camiyye kadın. A'camiyye. Yani Araplardan değil. Ve hükmü bilmiyor ve zina etmiş. Ömer Radul Han'ın e hilafeti döneminde fa'uzirat bundan ötürü de özürlü kabul ederek, mazaretli kabul, ederek, kabul edilerek yani kendisine zinanın cezası uygulanmamıştır o. Cehalete mazaret olarak kabul müsnifte Abdurrazak'ın nerede fi babile hatta illa alaman alima. Hat ancak kime vardır? Bilene. Bilene. vardır. Ve bir kıssatin ökhra اَنَّ رَجُلٍ فِيشَّ اَنَّ رَجُلٍ فِيشَّ yine Abdü Razak'ın Musanef'inde Şam'da bir başkasının bir adamın kıssası muhtemelen aynı konuda yani zinayı demek ki bilmedi haramlığını dolayısıyla kendisine cehaleti yani kendisine mani için mani olarak işletildi وَرَجُلُ الَّذ۪ي زَنَا yani eşi لَمَّ kendi cariyesini ona sunmuş yani. İzin vermiş eşine. Kendi cariyesiyle kadın zevcesi. Kendi eşine kendi cariyesiyle e, cima etmeye izin vermiş. O adam da bunun caiz olduğunu zannederek yani eğer o bana izin verirse onun cariyesidir. O da bana onunla e, ilişkice cimaya cevaz verdi. İzin verdi bunun ona onu helal kılacağını zannederek cıma etmiş. Buna mümkün yani. Ha. Yani mümkün böyle bir şeyin böyle, böylece bunun helal olduğunu zannedebilir. Dolayısıyla buna zina olmaz. Burada cehaleti mazeret olarak kabul edilir. Sonra قال ابن rahimullah, رَحِيمُ اللّٰهِ مَنْ لَمْ تَبْلُوهُ وَاجِبَتُ الدِّينِ ولا ملامة عليه وقد كان جعفر ابن أبي طالب وأصحابه رضل عنهم بأرض الحبشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة والقرآن ينزل والشرع تشرع فلا يبلغ إلى جعفر وأصحابه أصلا لانقطاء الطريق جملة من المدينة إلى أرض الحبشة وبقوا كذلك ست سنين فما ضرهم ذلك في دينهم شيئا إذا عملوا بالمحرم وتركوا المفروض bu daha önce de geçti. Bu İbn -i Hazm rahimeullah'ın önemli tespitlerinden birisi. Dinin vacipleri yani şer'i ahkam e, ulaşmadığı zaman diyor fe inhum ma'zur. Mazeretlenir. Ve la lamameh aleyhi ve kad kana sonra ne Cafer ibn Ebu Talib radıh anhu ve ashabuhu yani bunlar kimler? Habeşistan muhacirleri. Bunlar Habeşistan'a hicret ettiklerinde elbette ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deydi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy iniyordu ve birçok yeni hükümler teşri ediliyordu. Tamam Onlar Habeşistan'da ve Medine'de birçok yeni hükümler teşri ediliyordu ve ama o yeni hükümler Habeşistan'a ulaşmıyordu. Yani çünkü yol yani kapalıydı yani yol e, uzaklıktan ötürü ve kimse gidip gelmediğinden ötürü vesaire yani o yeni hükümler onlara ulaşmıyordu ve onlar bundan ötürüne altı sene boyunca ha, Medine'den kopuk yaşadılar yani altı sene yeni teşriattan haberleri yoktu Femedarrahhumu Der <gülüyor> ama onlara bu zarar vermedi diyor fidini him idvak bil Muharram Çünkü o Mesela bazı helaller haram kılındı veyahut da yeni haramlar indi ama onlar bundan haberleri yok. Dolayısıyla onlar şimdi ne yani aslen yeryüzünde Allah'ın azze ve bir haram, bir indirdiği bir haram var. Hükmen hük, bir yeni bir haram hükmü indirmiş veyahut da evvelen helal olan bir şey haram kılmış ama onlar bunun haram olduğunu bilmiyorlar. Dolayısıyla aslen haram olan bir şeyi İşliyoruz. işliyorlardı. Veyahut da o terekul mefrud Veyahut da yeni farzlar kılınmış. Veyahut da evvelen haram kılınan mubah kılınmış. Veyahut da hatta farz kılınmış. Ama onlar bundan haberdar değiller. O farz olanı da ne ediyorlardı? Evet. Terk ediyorlardı. Ama onların dinine bu zarar vermedi diyor. Ha çünkü onlara o hüccet ulaşmadı, yani. ulaşmadı. Ulaşmama ihtimali yoktu. Çünkü yol kapalıydı. Mesafe uzaktı. Ulaşma durumları yoktu. Ama eğer yakın mesafede olmuş olsalardı yani haftada bir mesela ve ayda bir oraya gitme imkanı olmuş olsaydı ve bununla beraber ihmal etmiş olsalardı o zaman o zaman mükellef olurlardı. وَذَكْرِ <gülüyor> اِبْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمِ اللّٰهِ فِي كِتَابِهِ رَفْءِ الْمَلَامِ وَقَاءَ كَثِيرَةً عَنِ السَّلَفِ فِي هَذَا وَلَهُ رِسَالَةٌ فِي أَنَّ الشَّرَعَى لَا تَلزَمُ اِلَّا بَعْدَ بُلُغْ رِسَالَ Ma'zar <gülüyor> Burada yine İmam Teymiy, ve İbn Muflih'in yani İmam Teymiy Malam kitabı sonra İbn Uful Furu'unda bunun birçok mesele misallerini getiriyorlar. O zaman burada ne? Birincisi yani şeriat kısmı neye bağlıdır? hüccetin ulaşması. ulaşmasına bağlıdır. Ve hüccetin ulaşması da neye göre? Zahir olup hafif şekilde beyan edilmiş olsun, olmasına göre. Ama asıl itibare diyebilirsin ki yani şer'i ahkamda e, eğer ulaşmamışsa nedir? Mazerettir. şer'i ahkam ulaşmamışsa, insan bunun konuda kendisine ulaşmamışsa o zaman mazerettir. Bu yani şey dahilinde de olabilir. Tamam mı? dolayısıyla yani bu mutlak bir hüküm vardır. Bir de muayyen hüküm vardır. Yani mesela bir kişi Müslümanlar arasında yaşıyor olabilir. Tamam yani aslen şimdi yani o ölçüye göre hareket edip mesela bir kişi Müslümanlar arasında Türkiye gibi bir yerde yaşamış. Lakin mesela yani namazın namaz gibi bir ibadetin olmadığı, olduğunu hiç bil, hiç duymamış. Yani bu mümkün mü diyeceksin? Yani bu genel itibariyle mümkün değil. Lakin hususen bir halde mümkün olabilir mi? Olabilir. Hususen bir halde olabilir yani. Mümkün. Yani düşün ki bir çocuk koyu ateist bir ailede yetişmiş. Hiçbir surette dinden konu edilmemiş mesela. Sonra çok yani küçük yaşlardan beri yani kötü yollara mesela düşmüş. Sonra uyuşturucu bataklığına mesela düşmüş. Hep uyuşturucu kullanmış. Hep sağda solda serserilik yapmış. Bilmiyordum. Ha olabilir ha. Ama genel itibariyle bu işletilmez ama yani mahsus hallerde yine olabilir yani mümkün. Sonra <gülüyor> babuhal el-itraru au el-maslahatu yubihani el-şirke vel yani zaruret hali ve maslahat, el-maslahatu yubihani yani ne diyorlar ikisi şirk ve küfür mübah kılarlar mı kılmazlar mı? Bu tabi yani özellikle asrımızda çok muhim bir mesele Çünkü asrımızda özellikle zaruret ile ve maslahat ile küfürler ve şirkler işleniyor bunu şey de, yani mubah kılanda ne oluyor genelde? İşte burada zaruret ve maslahat oluyor. Peki zaruret hal ve maslahat hali şirk ve küfürü mubah kılar mı? قال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه إلا من كره قلبه بالإيمان delalet nerede? من كفر billahi. yani bir küfür ameli işlemiş kim haric ikrah altında olan ve kalbuhum mutmainnun bil iman ama kalbi de ne iman ile <gülüyor> mutmain. men ama kim yani o diğer hal bak yani Allah azze ve Celle, o yani iman ettikten sonra bir küfür ameli işleyen bunun iki hali var diyor bir hal ne? hali. O istisna illamma nukre ve kalbimut onda şeysin alametine ve kalbi mutmainnun bi'iman. Kalbinde iman var. Lakin zahiren bir küfür ameli işlemiş. O da niçin işlemiş? Çünkü ikrah var olmuş. Dışarıdan harici bir güç, bir kuvvet onu o küfür ameline zorlamış. Dolayısıyla işlemiş. Yoksa o kendisi kalben bundan razı değil. Böyle bir şey de yapmazdı. Ha onun için mazeret. Lakin diğer hal ne? Yani bunun dışındaki ikinci hal ancak ne olabilir diyor. Lakin men şaraha bil kufri sadran. Yani bunun dışında yani eğer ikrah yok ise o zaman o insan sadrını küfre açmıştır. O zaman bu küfründen geliyor yani. Yani burada Allah Azze ve Celle nereye hüküm veriyor? İnsanın evet sadrına, batınına hükmediyor ya yani. tam batına hükmediyor. O zahim men kafara billah yani Allah'a o küfür neyle vaki oluyor? Zahiren vakı oluyor. Ya dil ile küfür ediyor ve ya da amelen bir küfür işliyor. Zahiren bir küfür vaki oluyor. Ha şimdi zahiren küfür hali eğer, eğer zahiren bir ikrah ile beraber gelmiş ise o zaman kalbin de yani iman ile mutmain olduğu tabi onu nasıl yani onu sen bilemezsin ki. Allah Azze ve Celle biliyor senin yani o mukrahini, o ikrah altında olanın kalbi halinin farkında lakin sen bilemezsin ki sen neye göre onun batınına hükmedeceksin zahiri haline göre ne yani zahiren ikrah vakı olmuş mu olmamış mı eğer zahiren ikrah vakı olmuşsa o zaman dersin ki bunun kalbi nedir yani iman ile mutmain iman ile doludur dolayısıyla o ikrahı onun lehine mazaret olarak işletirsin lakin ikrah hali yok ise o zaman nedir o kişi ha, o zaman işte göğsünü kalbini küfre açmıştır Tamam. Dolayısıyla burada bu bapta yani o zaman zaten ihtilaf mevzesi orada. Ee, o zaman Allah subhanahu ve küfür ve şirkte ancak hangi hali mazeret kabul etmiş? İkrah halini. Yani küfür ve şirk meselelerinde ikrah hariç bir mazeret yoktur. Ha şimdi ikrah ile ittirar aynı mıdır değil midir? Tamam, yani bir lafzen bir tartışma yeri yani getirilecekse ikrah ile itirar arasında yani lafızda bir ihtilaf yok. Meselen o değil yani ikrah قال تعالى والفتنة اكبر من القتل وقال تعالى والفتنة اشد من القاتل بوذا فتنه يعني Neye getiriyor? Yani maslahata. Yani maslahaten yani biz halkın maslahatı için veyahut da biz falan falan cemaatin maslahatı için biz falan falanların maslahatı için yani savaşmamalıyız gibi şeyler. Ha bunun mukabilinde eğer sen bundan ötürü küfre şirke gireceksen o zaman küfür ve şirk senin savaşmamandan daha büyüktür. Yani o maslahat bir maslahat değil. مصرات مصرات تي. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال أبو العالية ومجاهد سعد بن جبير وإكرمة أبو الحسن وقتادة والدحاق والربيع بن أنس الشرك أشد من القتل يعني بولة تفسيرات مشناتت وقال الشيخ ابن سحمن الفتنة هي الكفر بير فلو اقتتلت البادي والحادرة يعني البادي وحادرة نين بير تبلمون إكي قسمنا إفادة ديو Badiye halkı bir de hadire halkı. Eğer bunlar savaşsalar diyor. Hatta bu. Hatta ne? Ta ki Bitince. bitinceye kadar. Hepsi yani. Hem badiye hem hadire halkı bitinceye kadar savaşsalar birbirleri, birbirleriyle. Lekâne Ahvan Bu şer itibariyle, zarar itibariyle daha Aa, hafif daha düşük olur. Min en yansubu fil ardi tağğuten. Yani tağut nasp etmelerinden bir tağutu yani kendinden hükümdar kılıp yahkum bi hilafi şeriatil İslam. İslam'ın İslam şeriatına muhalif hükmeden bir tağut edinmekten daha zararsız olur diyor. daha zararsız olur. Çünkü yani savaş yoluyla öldüğün zaman ölmüş olursun yani. Herkes kendi niyetine yani artık niyeti ne göre dirilecektir. Kimisi İslam üzere iman üzere dirilecek, kimisi de yani küfür üzere dirilecek ama herkes kendi ameliyle ahirete intikal edecek. Ama yer yani o bölgede o yani yeryüzünde şeriatı muhalif bir tağutu hükümdar edinmek bu ifsadın en büyüğü. Bu hem seni ifsad edecek hem o var olan mesela orada o savaşta belki iman üzere vefat etmiş olanların onların da imanın belki yok olmasını sağlayacak. Onlar da fitneye düşecek, o tağutun fitnesine düşüp İslamlarından dönecekler. Ve o belki başka yani bölge halklarına ulaşacak, onlar da fitneye düşürecek. Ama mesela şu anda Erdoğan'ın yaptığı gibi, yani Erdoğan zamanında belki Erdoğan, Erdoğan çıkmadan evvel mesela iman üzeri olanlar Erdoğan'ın gelmesiyle fitneye düşmeye başladılar. Ama yine belki imanlarını muhafaza edebiliyorlardı. Ama ona tabi oldular bir kere dolayısıyla tabi olarak şu anda hepsini yani şu anda çok dehşet bir fitneye düşürdü yani Erdoğan. O belki daha evvel imanlarını ispat edebileceğin insanlar şu anda imandan çıkmışlar oluyor. Çıkmışlar. Artık yani onun görüşlerini benimsemişler. Eskiden mesela Erdoğan'ı ne mana destekliyorlardı işte şeriatı getirecek. Şimdi aynı kişiyle tartışıyorsun belki sana diyor ki hani o zaman senin anlayışına şeriatı getirecek olarak destekliyordu. Ama şimdi tartışırken artık Erdoğan'ın beyan ettiği şeriatı seninle tartışıyor artık. Ya mesela zamanında evet namaz kılınması lazım, kadınlar tesettüre girmesi lazım, işte haramlar, faiz, maiz hepsi bunlar edilmesi lazım. İşte İslam şeriatı yani ha bu şeriatı getirecek diye tartışıyordu seninle. Ama şimdi seninle tartışırken bu sefer sana diyor ki yani şu zamanda artık kadınlar tesettüre girmese de olur. Yani bir insan kendisi bilir. Namaz kılabilir de, kılmayabilir de. Yani biz Allah bizi hür yaratmıştır. Bu kararları bize bırakmıştır. vesaire. Bu sefer bakıyorsun ki ha, yani o getireceği, Erdoğan getireceği şeriat Artık yani o sene tartışan o zamanındaki davalarını terk etmiş. Zamanında belki imanı muhafaza ederken şu anda imanını kaybetmiş. Yani tağutun başa gelmesi en büyük fitne. En büyük fitne yani. Ve kâle şeyh ibn-i atiq radden ale men qasil ikrah fil قال تعالى فمن الطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فشرة بعد حصول الضرر أن لا يكون المتناويل باغيا ولا عاديا والفرق بين الحالتين لا يخفى. إكره وإضطرار حالي إكره كفر وإكره قياس لأن رتدارك رتدار شيخ ابن عطيق رحمه الله. Bu ayette gayra bâgin ve lâ yani bir zerret haline düşmüş bir şey, bir haramı işleme kendisine zorunlu olmuş ne gayra bâgin haddini aşmadan ve lâ yani ha düşmanlık etmeden yani artık ya başkasına ve hatta başkasına kendisine ve yani İslam ahkamına fele etme aleh onun için bir Günah yoktur. O zaman mazurdur. Lakin ne şartıyla yani mutlak surette mi? Yok yine takip gelmiş ha. Gayre bâgîn <bağın> ve lâ <la> adîn. <adil> Fe şarata bâd i darar. Zararın vâki olmasının, hasıl olmasının e, akabinde şart kılmıştır. El lâ yakûnil Yani haramı işlemeye zorunlu olan ne bâgîn ve lâ Bağî ve ağadi olmaması gerekir. Ve farkı beyni la yeğfe. Yani ittirar haliyle ikrah hali arasındaki farkı kastediyor. Ve qal. Ve hel fi ibahatil meyteti lil mutterri ma ala cevazi riddeti iktiyara. Yani şimdi eğer bir kişi kendi isteğiyle, kendi ihtiyarıyla riddet, irtidat ettiği zaman bu aynı yani zorunlu olduğundan ötürü yani ölü etini yemesi aynı mıdır? Yani bir kişi kendi rızasıyla yani kendi seçimiyle maslahattır diye mesela veyahut da o, o bahiste işte bir zarureti zannederek İslam'ı muhalefet onu İslam'dan çıkaracak ki İslam dininde küfür ve şirk olan bir ameli işliyor. Bu elbette yani o halde ya sen bunu artık ittirar ve hatta ikrah de. Tamam o lafızlar yani birbirine yakın duran lafızlar. Ama el muhim yani şari o zaruret hallerini de derecelendirmiş. Yani senin Allah'a inkar etmen zahiren inkar etmen ve da Allah'a zahiren bir koşman onun derecesini ayrı beyan etmiş. Onun altında olan dereceleri ayrı beyan etmiş. Dolayısıyla yani bu dereceleri birbiriyle kıyaslayarak nasıl ki zorunlu halde yani canını kurtarmak için <gülüyor> aşırı gitmeden haddini aşmadan e, ölü eti yemek nasıl mübah ise onun gibi de şeyde e, biz kendi devletimizi muhafaza edebilmemiz için açık İslam'da küfür şirk olan bir şeyi işlememiz de aynı bunun gibi zarrettir. O kıyas doğru değil ha. Çünkü sen şimdi o durumda sen kendis ihtiyarın ile onu işlemiş oluyorsun. Çünkü şeriata göre yani Allah'ın azizü beyan ettiğine göre sen o iki o küfrü şirki ancak hangi halde işlemen sana caizdir? Yani ikrah ve halinde. İkrah da ne hali yani o tehdidin ve senin yani üzerinde o can emniyetinin doğrudan ha, artık tehlikeye düşmüş olduğu halde o zaman ancak sana şari o küfriyatı şirke işlemeye mübah kılmıştır. وَهَلْ هَذَا اِلَّا كَ قِيَاسِ تَزَوُجِ الْاُخْتِ وَالْبَنْتِ بِإِبَاحَةِ تَزَوُجِ الْحَرِّ الْمَمْلُّكِ اِنْدَ خَوْفِ الْعَنَةِ وَعَدَمِ fakat zade, halal muşbepa, ala kıyası, illadına, "Kâlû, innam al-beyû müthlû riba, raja kitabı, hidat tariqâ ve Şeyh İbnu Qatîr, kân rahimullahın, e, rıssâllerinin toplandığı kitap hidatı tariq. Bu ancak hangi kıyas gibidir diyor? Kişi, yani, zina yapma, zina korkusundan veya otta evlenmeye. Gücü yok. Bundan ötürü ne ediyor? Bundan ötürü memluk olan birisiyle. Evlenmiş, kendisi evlenmesi cevaz verilmiş ya. Ha, bu da şimdi diyor ki yani bu memluka birisi de yok. Dolayısıyla nasıl ki burada buna cevaz verilmişse e ben de yani zina edeceğim, şeye düşeceğim. Dolayısıyla kızıyla veyahutta kız kardeşiyle Nikaha cevaz verecek birisi gibidir diyor yani o kıyas. Nasıl bu kıyas nasıl batıl olursa o kıyas da aynı derecede batıl olur. El-Muhim yani burada ikrah ile ittirar yani ittirar onun ne manada zaruret hali. Zaruret hali ve ikrah hali elbette aynı değildir. Ve قال Teala وقال تعالى قل إن حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه بواعية لرهاقنا بأتداد رسيك آية حقنا إمام التيمية رحمه وشواله ديوه قال ابن التيمية في الفتاوى إن الشرك والقول على الله بغير علم ve fawahiş ma zahara minha ve Tamam bu dört şeyde diyor. Maslahat diye bir şey yoktur. Yani bunları işlemekte. tam bu bunları işlemekte asla bir maslahat olmaz. Nedir o dört şey? Şirk Allah subhanahu wa taala'ya ilimsiz hakkında ilimsiz konuşmak. Fawahiş ma zahara minha ve ma batın yani zahiri batini fahiş davranışlar, sözler ve zulüm, bu dört şey bunlar, bunları işlemekte herhangi bir maslahat olmaz, herhangi bir maslahat yoktur, la yakunu fiyya şeyin minel maslahı ve qal inne ikhlası din lillahi ve al adle wajib fi kulli halin ve fi kulli şara yani o zaman burada inne ikhlası dini lillahi yani tevhid ve şirkin <türkün> terkih ve al adl yani adalet ve zulüm, zıttı zulüm bunlar diyor mutlak surette vaciptir. Her halde ve her şeriyette. Yani hiçbir hal bunları mubah kılmaz. Hiçbir hal. Ne zaruret ne maslahat bunları mubah kılmasa. Bu sadece, bu da şari şa şa sadece ikrah halini e, mubah kılmıştır. Yani mazaret kılmıştır. O da hangi şart ile? Mutaddi olmama şartıyla. Yoksa mutaddi olursa o da caiz değil. Tamam yani senin senin yani, e, mesela e, kendini canını kurtarmak için Allah subhanahu ve teala ya yani ortak mesela başkasına secde etmek veyahut da onu inkar etmen vesaire. Onlar yani mazuret, mazurettir, affedilmiştir. Lakin kendi canını kurtarmak için mesela o kafirle ittifak edip Müslümanlara karşı savaşmak ikrah mıdır? Hayır. Değil. Ha, çünkü bu ne? müteaddi yani sen bir Müslümana zarar vereceksin kendi canını kurtarmak için. O da küfür. Yani küfür yani kafile ittifak ediyorsun... Kafir sana diyor ki ya benimle beraber falan falan Müslümanlara karşı savaşacaksın veyahut da sizi öldüreceğim mesela. O zaman kendi canını kurtarması için o kafirle ittifak edip bir araya gelip Müslümanlara karşı savaşması evet. asla caiz değil. Yaparsa o zaman yine küfürdür. Onu İslam'dan ihraç eder. Çünkü mutaaddi. Dolayısıyla yani öyle bir, yine öyle bir e, tahdit var. Ama onun dışında eğer, yani taaddi etmezse o zaman mazerettir. Küfür ve şirki. Ama şunlar, yani şu dört şey hiçbir surette maslahat değil, hiçbir surette caiz değil. Ve kâle fil ve mâ huve muharramun ala kulli ahadin fi kulli hâlin la yubâhu minhu şey. Ha bu her halde bak İmam Herkese ve her halde. Herkese ve her halde Mubah, mubah olmayan, yani haram olup mubah olmayan. Nedir diyor? Bu şu şeylerdir diyor. bir الْفَوَاحِشْ بِرْ وَالظُلْمُ وَالشِّرْكُ وَالْقَوْلُ عَلَى ala بِلَا عِلْ Bu dört şey. Bunlar her halde herkese haram olan şeylerdir. وَقَالَ فِالْفَتَوَى اِنَّ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْهَا مَا يُقْتَعُ بِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يُبِحْ مِنْهُ شَيْئًا lâ lüzûmete ve lâ gayr Bunları asla şu haramları şeriat asla mübah kılmamıştır ha. Ne zaruret için ne de yani gayr-lüzûmete için. da nedir ki şirki ve favahişe ve kavlî alallâhi bi gayr ve zulm Bu dört şey asla haramdır. Uhi'l-erbâ'atu'l-mezkûretu fî kavli teâlâ <gül> te fi i i. bunlar bütün şeriatlarda haram kılınmıştır. O zaman bunlar nedir? Aslında dinin aslındandır. bunlar dinin aslındandır. وَبِتَحْرِيمِهَا بَعَثَ اللّٰهُ جَم۪يَا رُّسُولٍ Dinin aslındandır. وَلَمْ يُبِحْ مِنْهَا شَيْئًا وَلَمْ يُبِحْ مِنْهَا شَيْئًا قَطْ Bunlardan hiçbirisini mubak kılmamıştır. وَلَا فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ Hiçbir halde bunlardan birisini mubak kılmamıştır. Bak yani ardarda tekitleri tegidleri getiriyor ha. Bütün Yani Mekkiye olması da buna işaret ediyor. çünkü Mekki sure sureler dinde ilkin yani en önemli olan şeyleri beyan etmek için indiler. Ve Ve ama insanu fi nefsi fe la yahillu lehu an yef'ala allazi ya'lamu annahu muharramun lidhnihi annahu yu'inuhu ala taati llah. İnsan elbette itaati ona yardımcı ona itaatı götürecek diye haram olan bir şeyi işlemesi caiz değildir. Bunda ihtilaf yok. Yani ulema arasında bu bahiste ihtilaf da yok yani. Bu sadece muasırların ortaya attıkları yani şüpheler ve hezeyanlar. وفي سيرة أن المسلمين حصروا في الشعب ثلاثة سنين يعني أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم برابر متطلبوه لرنه أت سنة بعجنا محاصرة مكة وفي سيرة قصة الحجرة إلى الحبشة سنو وفيها مساو ما مساومات قريش للنبي يعني قريش ve sellem sürekli e, pazarlık yapmış olması ha yani sürekli ona bir şeyler sunuyordu kureş sürekli işte sana şunu verelim kadınlar verelim işte sana mal verelim sana e, reisliği sana devredelim vesaire yani hem yani bir tarafta nikazı bir tarafta o muhasara var tam yani zulmediliyor onlara dışlanıyor işte e, kadınları Kızlarıyla evlendi, evlen, evlen, evlenmiyorlardı vesaire vesaire. Diğer tarafta yani o durum o kadar şiddetlenmişti ki artık hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını yani o zaman daha Müslüman olmayan Hristiyan olan şey, Necaşi'ye gönderdi. Uzak diyara gönderdi. Ve bununla beraber Kureyş de sürekli Resulullah sallallahu aleyhi ve pazarlık peşindeydi yani. Yani sen bunlar, sen bu davandan vazgeç. Sen reislik istiyorsan sen reis yapalım veya da kadın istiyorsan kadın verin vesaire. O fiha Musa ve Mertu Quraysh'inin Nabi ﷺ'i, fi qisası megrufa ve megruşeler, falâm yfâl al şirk ve al küfere, men âjli zâlîk. Şaydır. Buna ramende Rasulullah ﷺ asla şirk ve küfür ameli işlememiştir. Yani maslahat yok muydu? O zaman da maslahat var. Yani o zaman da eğer bu şayet şer an mu olmuş olsaydı Allah'ın aziz ve buna itibar etmiş olsaydı o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbette yani bak muhasara var. Muhasara girmemek için maslahaten tamam maslahaten diyelim ki biz tamam biz yani bundan vazgeçtik veyahut da tamam, beraber yaşayalım. Siz kendi dininizi yaşayın biz kendi dinimizi yaşayalım. Anlaşalım. Eğer maslahat olmuş olsaydı o zaman Habeşisten e, muhacirlerini göndermezdi vesaire vesaire. Doğru, o zaman bu neye delalet ediyor? Demek ki böyle bir maslahat şeriat itibar etmemiş. Yani şirke ve küfre, senin şirke ve küfre girmeni sağlayacak olan bir davranış şer'an maslahat Değil. değildir. Yani zarret değildir. Ha, son, ayo, ondan sonra ki bab babu ma ca'a minel va'idi fit tekfir o gayrihi min esmeel va'id Zulmen, udvanen, havan, havan ve bir hakanı, tenfiqi ve tefsiki ve la'an. Burada yani o zaman zulmen, udvanen, yani haksız yere insanı tekfir etmek, insanı tefsik etmek, insanı tebdi etmek, insanı tenfik etmek, yani lanet okumak. Bunlar hepsi ne? Çünkü bunlar hepsi tazipten ta <türüyor> ve neye bağlıdır? şer'i delile makuftur yani şer'i delilin olması lazım ve şer'i delil de yani zanni bir delil veyahut ihtilaflı bir delil değil bevah olması lazım açık, sarih, kat'i ol kat olması lazım ha, bu delile makuftur o delil var ise o zaman sen bütün bu yani vaid isimlerini ha, ilhak edebilirsin lakin zulmen ve advanen bu çok tehlikeli bir mesele Kâl taâlâ ve lâ ta'tedû inne Allâhe lâ yuhibbu'l mu'tacidîn. Ve kâl taâlâ ve lâ taqfu mâ lâ kesa ve celle nehyediyor. Bilmediğin şeylerin ardına düşme. Bilmediğin şeylerin ardına düşme, bilmediğin şeylere girişme. Elbette yani şerîh hüküm beyan etmek de bunlardan değil mi? İnne's sema'a ve'l basara ve'l fu'âde kullu yani mükellefsin, söylediğin şeylerden mükellef olacaksın. seni bir de yani bu sadece bir şey söylemek değil, bu hüküm vermek yani. Ki hüküm Allah Azze ve Celle'te kendisine taksis etmiştir. Yani sen Allah Subhanahu wa Taala'nın kendisine taksis ettiği bir şeyi hakkında konuşuyorsun. Bunu da neyle nasıl konuşuyorsun? İlme dayanmadan. Yani Allah adına konuşuyorsun ama Allah Azze ve Celle'den bu konuda herhangi bir ilme de dayandırmıyorsun. Bu elbette çok büyük bir cehime. Sonra ve yani İbn bir kişi kardeşine biriyle konuşurken, biri diğerine "Kafir" derse, biri diğerine "Kafir" derse, biri diğerine "Kafir" derse, biri diğerine "Kafir" "Kafir" "Kafir" kendisi için yani e, onu kendisi için yüklenmiştir. Aslında Bâ be yani ihtemela tarafe manasında Yani o zaman Eğer tabi bu hangi durumda şimdi şahitlerde İzhe kâle raculu li ehihi Değil mi? Resulullah s.a.v Yani kardeşi için diyor. O zaman o hakikatte ne? Müslüman Tamam, hakikatte Müslüman. Çünkü o kişinin kardeşi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kardeşine, kardeşi için yani hakikatte Müslüman olan birisi için ya kafir dediği zaman o zaman ne? O Müslümanı tekfir eden şahıs o küfrü yani o kü kafir ismini kendisi için e, yani ona döner, kendisine döner. Tabi zahiren bundan ne anlaşılıyor? Yani zahiren o zaman ne? Müslümanı zulmen tekfir etmek küfürdür e, manası geliyor. Zahir bu. Ama tabi hadisin zahiri yani bunun şeysi var. Teferruatı var. Bu aynı. E, sebbül muslimi fosuk ve kitalu kufur gibi. E, hadisi gibi. Yani bu da zahiren yani küfür olduğunu ifade ediyor ama yani tafsilatı var. Tafsilatı var. Ran bu da yine yani müslim müslüman nedir laan değildir yani aslen asıl olan nedir odur Müslüman lanet okumaz ama herhalde lanet okumaz mı yok yani tazib ahkamı dahilinde lanet okuyabilir lakin asıl olan nedir ya da burada bahis nedir yani müslüman özman ne mümin zulmen lanet etmez yani haksız yere yani şerî delile dayanmadan lanet okuması veyahut da tekfir etmesi, tefsik etmesi vesaire bu asla caiz değiller. Hatta aslen hadisin zahirine göre eğer zulmen zulmen bir Müslümanı tekfir ederse o zaman o küfür ismini aslen kendisi için ispat etmiş oluyor. Ama dediğim gibi tafsilatı var Allah'ın zaten şeyinde sözü gelecek orada bu güzel bir şey. Yani Şeyh Abdül Latif meselede güzel, muhtesar ama güzel şekilde izah ediyor. An-ebi Hurayrata radıl anhum merfou'an men a'da li veliyen feqat a'dentu bil harp. Bu da Yani destekleyici mahiyette. Babın başlığını. Men a'da li waliyen yani, yani dostu kim? Müslümanı. Yani kim Müslümana düşmanlık ederse diyor. Fakat a'dentu bil harp. Ona harp ilan etmiş olurum diyor Allah azze ve celle. Niçin? Çünkü zulmü, düşmanlık yani haksız yere. Ha, şimdi o emme fi gayri zalik. O zaman bu bütün bu vaait, bu bütün bu tehditler hangi hangi noktada zulmü? Zulmen tekfir etmek, ha. o dua'nın tekfir etmek, haksız yere tekfir etmek, haksız yere tefsik etmek, haksız yere tebdi etmek, haksız yere insanı kötülemek, ya lanet okumak vesaire Bunlar hepsi haksız yere yaptığın zaman o zaman bu bahiste çok büyük ve şiddetli çetin tehditler var. Ha, hatta bu insanı küfre götürebilir o kadar çetin. Yani seni küfre seni kafir yapabilir o kadar çetin. Ama fi gayri zalike böyle durum böyle olmadığı zaman fakat kale şeyh Abdul Latif ferresel ve mesael قال Haşimli taksimata gidiyor bak. Bu güzel. Bunu Hakikaten bunun yani güzel bir izah. Ama imkanen mukeffir muteavwilen mukhti'an ve huwa mimmen yesu'gu lehu te'wil. Vah. Okay. Ama imkanen mukeffir o tekfir eden. Muteavwilen. Te'vil etmiş. Mukhti'an. Yani hata etmiş. Yani isabet etmemiş. Te'vili var hata etmiş. Ve huwa amana mimmen yesu'gu lehu te'wil. Ama ne? Tevile ehil olan bir kişi. Cahil değil. Bir, iki, üç kitap okumuş, ondan sonra müftü olduğunu iddia eden birisi değil. Yani tevilen iştihada ehil bir şahıs. Ulemadan veyahut en azın o bahiste, ki alim olmasa da umumen, ilim talifesi o bahiste artık yani iştihad edecek seviye ulaşmış ise ve böyle birisi eğer o meselede kişinin iştiham hangi ancak hangi konu olabilir? Hafif. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, mesela dinin hafif mesela şu zamanda dinin nazil meselelerinden birisinde iştihad etmiş, ona da tevil etmiş, hata etmiş, isabet etmemiş. Ve buna ehil birisi, ha ilmen de buna salih olan birisi. فَهَذَا وَأَنْثَالُهُ مِمَنْ رَفِيعٌ عَنُ الْحَرَجِ لِيْشْتِيَادِهِ كَمَا فِي قِصَّةِ حَاتِبِ. Ha böyle birisi diyor ne bundan diyor? Ya bun, bunda bir beyis yani bundan ceza yani kötüleme kaldırılmıştır. Niçin ihtihadını ötürü? Nasıl ki mesela fi yani hatibin kıssasında fe inne umara radıhallahu vasfahu binifak. Umar radıhallahu onu hemen munafık olarak hatta kafasını vurmak istiyor. Umar radıhallahu şimdi burada ne etti? İhtihad etti. Çünkü zahir ameli neydi? Küfür çünkü casusluk yapmış. Müslümanların ordusunun hareket etmesini düşmana bildirmiş. Zahiren bir küfür. Ömer de anhu elbette ilmen buna liyakatı olan bir şahıs. Hükmü veriyor hemen onu tekfir ediyor ve kafasını hatta kafasını talep ediyor. Rabbana la tu'ahhirna en nesina ve burada bu ayet elbette değil. Hata etmişsin. Omar hata ediyor. Ve kim ki tekfirde istendiği, tekfir ile ilâ nass ve burhanim en kitabillahi ve sünnetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve raa kufran bavahen fehâza ve Ama yer tekfiri, kişinin tekfiri. Bu ikinci kısım. Yani birinci sınıf iştihad etmiş hata etmiş ve iştihada ehil. Bu diyor yani bun, bu evet. o iştihadın ötürü mazeret nedir? Bak tekfir etmiş. Bak şimdi ne? haksı yani aslenle yani tekfir yani işte hadise göre kardeşine kafir demiş ama aslen kafir değil. Ama o meselede iştihadi yani meselede iştihadına isabet etmemiş. yani Hata etmiş, tevil etmiş. O mazur diyor. İkinci sınıf eğer mekfer mü tekkifire fi tekfiri ila nas ve burhan kitabe ve sunete nebi sallallahu aleyhi ve yani o tekfirinde delile dayandırıyor. Ha delile binaen tekfir ediyor. Varaa kufran bi wahal ve yani kufrun bi wahal demek. Yani açık. yani delil delil yönüyle desteklenilmiş. Şeriatta küfür olduğu açık beyan edilmiş. Dolayısıyla şer'i delile delile dayandırarak of kişinin küfrünü görüyor. Bundan ötürü tekfir ediyor. فَهَٰلَ وَمْثَٰلُوا Bu ve bunu gibileri مُصِيبٌ مُؤْجُورٌ مُطَيْءٌ Bunlar isavet etmiş, ecir sahibi ve Allah'a itaat etmiş olanlar. O zaman bu tekfir haksız tekfir değil. Bu sahih. Yani olması gereken hatta bazı durumlarda vacip olan hatta bazı durumlarda senin dininin var olmasını sağlayan yani imanın dinin aslına giren tekfir. Yapmazsan ne yani seni İslam'dan ihraç edecek olan terkih haline dinen İslam'dan İslam'dan edecek ihraç edecek olan tekfir. Sonra bu ikinci sınıf, 3. sınıf ve emmen men keffara'l muslimine ehli tevhid au fetenhum bil qital au ta'dib. O هو شر اصناف الكفار. 3. sınıf Müslümanları tekfir ediyor. Yani tevhid ehlini tekfir ediyor veya Müslümanlara karşı savaşıyor, ta'zip ediyor diyor bunlar kafirlerin en şerli sınıfındandır. Tamam. Mesela şu son zamanda yani şu son savaşta mesela kardeş yani heyeden oldukları için harici diyerek namaz kılmaya müsaade etmeyenler. Yani niye bak şimdi o niye ona niye ona namazdan engelliyor? Çünkü onu yani onun dinini onun dinini yani bir yani onun dininden ötürü ona karşı bir düşmanlığı var. Dininin ötü tazib ediyor bak. Yani diğerlerini bırakmışlar mesela kardeşine anlattıkları. Hmm. 13 tane esir var. Ellerinde ahrarun. ahrar ahrarun. 13 tane esir var. 13'ün 11'ini bırakıyorlar. Bunlar ikisiçi bunlar ikisi yani heyetten oldukları için bunların namaz kılmaktan abdest almaktan engelliyorlar. Tazi işkence ediyorlar. Niye? Çünkü o yani onların dinini kabullenmedikleri ötürü. Elbette emmen keferu'l muslimine o ve Elbette böyleleri kafir ola. Yani o sen kafirsin diyor. Tekfir ediyor, Müslümanı tekfir ediyor ve bundan ötürü kafir oluyor. Çünkü onun tekfiri ne binaen yani o Müslümanın و توحيد الدين ينكر يديو. onun temsil ettiği o tevhid dinini inkar ediyor. Bu da 3. sınıf. Son 4 diyor woman atlaqa lisanuhu bit takfiri li mujarradi adavatin aw hawan aw li mukhalafati madhhabin fe hada فَقَدْ بَأَبِهِ اَحَدُهُمَا Yani bu da dördüncü sınıf kimler? Hevasından ötürü muhalifi. Yani her muhalife kafir diyor. İşte hariciler gibi. Her muhalife kafir diyor. Çünkü ona karşı bu yatta işte bir düşmanlıktan ötürü eskiden bir ihtilaf düşmüş. İhtilaf halli olmamış bir türlü. Oradan bir düşmanlık meydana gelmiş. Dolayısıyla yani ne olursa olsun hemen işte tekfire gidiyorlar. Bu da ha bu küfür değildir. Ha bu insanı kâfir yapmaz. Yani bu böyle birisi işte mesela hariciler gibi muhalefetten ötürü tekfir eden bu onu kâfir yapmaz ama bu tabii büyük onu biz isteseydik yani o ayet verdiğimiz ayetlerle yüceltirdik tehlikeli hallerden birisi.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 vaid, yani ile muhataplar, dördüncüleri de bunlar, seni tekfir ediyorlar, senin dininden ötürü, senin menhecinden ötürü, senin dinini çünkü aşırılık, haricilik vesaire vesaire olarak telakki ettiği için, seni bundan ötürü, seni küfre nispet ediyor. Sen yani şeriatçı olduğun için, sana harici diyor. Sen kadınları tesettüre sokacağından ötürü seni, Aşırıcı değil, işte kafir diyor. Bunlar Müslüman değildir. Çünkü bunlar herkesi tesettür <gülüyor> Elbette böyle birisi ancak kafir olabilir. Ha son bab. Babu meca'a fi el muşriki o tağuti muslimen o muvahhiden. Ha şimdi yani tekfir tekfirdeki eee haksız tekfirin nasıl haksız tekfir nasıl men edilmiş ise haksız yere insanı İslam'a sokmak da aynı şekilde nehyedilmiştir. Tamam. Eksi aynı cerime yani. Bir Müslümanı haksız yere tekfir etmek nasıl cerime ise bir müşriki bir kafiri de haksız yere Müslüman yapmak da aynı şekilde cerimedir. Hatta belki o cerimeler bazen yani ikincisi diğerinden çok daha büyük olabilir. Yani sen bir tağutu Müslüman yapman elbette yani bir Müslümanı tekfir etmekten çok daha büyük bir cerimedir. O büyük bir cerime, bu da büyük bir cerime ama daha uçur daha çünkü bunun fitnesi daha büyük olacak. İnsanların yani birçok Müslümanı belki İslam'dan çıkmasına vesile olacak. Kale Teala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 o böyle günah etmiştin nefsine zulmetmiştir. Vakale taala el a'rabu eshaddu kufrum ve nifak mu'acer ve alla ya'lemu hududa ma nezel ma enzel Allahu ala rasulih. El a'rab yani Arab'daki şey gelen nedir? Galip gelen nedir? Yani fısk ve cehalet vesaire. Ee, yani bunların Allah'a ve Resul'e inmiş olan sınırları bilmemeleri bunlarda daha çok mümkündür. Kalb ibn Teymiye rahimeullah ve لهذا كان كل من لم يعبد الله فلا بد ان يكون عابدا لغيره. Abu İmam Teymi rahimeullah'ın açık sözlerine birisi ve لهذا كان كل من لم يعبد الله Allah azze ibadet men herkes fele bud olma mecburiyetin zorunda en yakınıne abi gayri Allah'a kulluk etmeyen, Allah'tan başkasına kulluk etme mecburiyetinde yani çünkü sen kulluk için yaratılmışsın ya Allah'a kul olacaksın ya da Allah'tan başkası kulu olacaksın Oleyse Fıbni Adam kısmın thalithon Adem olların üçün bir kısım yoktur bel imma muwahidun ya muvahiddir ya da moşriktir. O men halat hada bi hada kel mubaddilin min ahli'l meli ve nısara ve yani iman ve İslam'la şirki karıştırmıştır. Tam mesela işte Hristiyanları veyahut da diğer din ehli gibi. Ve men eşbahahum min'z zullal'l muntasibun il'l islam veyahut da islama muntasib olan o sapıklar. Ama yani ya insan Allah'a kuldur, muvahittir veyahut da Allah'a ortak koşan muşriktir. Üçüncü bir sınıf yoktur. Ancak ne olabilir? İkisini birbirine karıştırmış olanlar. Yani şirkle İslam'ı birbirine karıştırarak. Tabi şimdi o da yine hakikatte nedir? İslam'la şirki birbirine karıştıran nedir? Muş, muşriktir. Yani o da yine aslen, yani o şirk sınıfında. Ama böyle bir üçüncü sınıfta var. Yani yani saf, mah, müşrik olanlar var. Mah, Müslüman olanlar var bir de i̇kisini, ikisini karışmış müşrik olanlar var. Onlar da yine şirk ehlinden ama ikisini karıştırmış. Ve, "Bir şeyh Abdurrahman, fi risaleti asli dini İslam, ve ibni ve bnehu Abdullahiye, fil minhaj, "Bir şeyh Abdurrahman, bir resaleti, asli dini İslam, fâ innehumâ zıddân lâ yectemian ve nakıdân lâ yectemian ve lâ yartafiân şirk ve İslam asla bir araya gelmez mümkün değildir şirkin olduğu yerde İslam olmaz İslam'ın yani olduğu yerde şirk olmaz ve hum env yani bu muşriyatı tağutu müslüman muvahit yapanlar envadır tamam evet. men kâlehu cehlen li hâli, ma bu muhim yani bu kafiri müslüman yapan başka bir tabirle yani kafiri tekfir etmeyen Tam kafiri müslüman yapan yani kafiri tekfir etmeyen bunlar sınıf sınıftır tek sınıf değil ha Men, men lem yu kafiril kafir ve kafir, kafir kaydesi var ya, bunu kimleri böyle tek sınıf, mutlak bir kaydı olarak, abiri sen kafir sen de, ben bunu kafir görüyorum, sen kafir görüyor musun? Yok, o zaman sen de kafirsin gibi. E peki de sen kafir oldun, sen onu kafir kabul ediyor musun? Yok, sen de kafir oldun. Sen onu ne diyorsun? Tekfir ediyor musun? Etmiyor musun? Sen de kafirsin. Yani bu artık yani silsile şeklinde götürüyorlar insanları. Bunlar çeşit çeşit. Bunu kim söylüyor? Şeyh Abdurrahman bir şeysinde Asudin İslam Risalesi ve onun oğlu Şeyh Abduratif Bunlar kimler? Necid ulemasından. Tamam Necut Necid ulemasından. Yani tekfirde Necid uleması kadar yani çok konuşmuş yoktur ve tekfirde din zaman ilk akla gelen Necid ulemasıdır. Onlar diyorlar ha. Yani bu kafiri tekfir etmeyenler tür türdür, sınıf sınıftır. Birincisi, men Yani o kafirin, o tağutun, o muşriğin halinde cahil olduğu için onu İslam'a nispet ediyor. Ha? Yani cehlül hal diyorlar veyahut da iltibasül hal deniliyor buna. Hali onun için karışık, örtülü, kapalı. Yani onun şirkini, küfrünü göremiyor. Dolayısıyla onu İslam'a nispet ediyor. Hakikatına kafir lakin onu İslam'a nispet ediyor. Cehaletinden ötürü. Men kâlehu cehlen li hâlihim ev te'vilen, ev teqliden ev iltibâsen. Bak ne kadar şey diyor. o. Yani hakikatına müşrik, tağut. Ama o ona Müslüman diyor. Niçin? Ya cehaletinden? Yani halini bilmedin. Cehlen li hâlihim. Halini bilmedin. Ou te'vilen. Nasıl te'vilen? Yani onun sadece bildiği zahirin İslam'ı yani namaz kılıyor. Eşi başörtülü. Yani içki içmiyor. Dolayısıyla Müslümandır diyor yani. Tevin ediyor. Yani büyük itibar ettiği, Kur'an ve sünnetin yolunda ikittiği bir hocası var. Hocası da diyor ki yani bu Müslümandır. Bu yaptıkları da yani hepsi şeysi vardır. Mazireti vardır vesaire. Taklit ederek yani o onun için onun hali kapalı göremiyor. Fe fihi Teala. taala "Fema fil munafiqin fi'atayn." Yani münafıkların bir grup için sahabe ikiye bölünüyor. Birisi münafık kimisi bismaka. Ve kelam İbn Teymiyye rahimeullah ma İbn Arabi ve Hallac ve diğerim kel karamita ve taifetü Şeyh Yunus. Yani bunlarda Arabi hususunda mesela İbn Arabi tekfir etmeyenleri İbn Teymiyye Rahimullah hepsini tekfir etmiyor. Çünkü kimisine göre İbn Arabi yani öyle haline cahil. İbn Arabi büyük bir İslam uleması görenler var. Ve İbn Arabi'nin yani o aslen o şirk hallerini göremiyorlar. İna, anlatılmamış vesaire. dolayısıyla onlar yani o şimdi bu bunlar İbn Arabi müslüman kabul ettiği için tekfir etmiyor. Yani onların yani onu onun halini bilmemelerini kendilerine mazeret kabul ediyor. Aynı şekilde hallat işte öyle. ve da işte karamita mesela. Karamita ilk çıktıkları dönemde işte şeriatı ikame eden, ehlibeyt sevgisini izahar eden insanlar o zaman yani onların Müslüman olduklarınız vesaire Fatimiler de böyle. Ta bugüne kadar intikal eden o mevlitler vesaire hepsi onların ortaya attıkları bidatlar.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 ya O yanında Cuma imamı hep geçerli Kendisiyle beraber hep yani imamlar beraber yani Cuma namazı kılıyorlar vesaire. Yani bu buna bunu şey ederek, bunu buna kanarak yani bazıları onlarda zahiren İslam hükmünü görüyorlardı. Ama şimdi onları imamı Tebiyye Rahimi onları tekfir ediyordu. Peki ya onlar sen sen de tekfir etmiyorsun diye onları tekfir. Etmiyor daha çünkü onların o küfür ve şirk halleri onlara kapalı kalmış. <Sessizlik> Kün olan hallerde elbette. Yoksa açık yani küfür ortaya çıktıktan sonra e, bu değil elbette. Abi burada demiş Yenefet da belirttiği sayfalarda bunları bunlar geçiyor. Sonra sonra وَكَلَامُ مُحَمَّدِ اَبْدُ الْوَحَابِ مَعَةُوا لَا بِهِ اَلَّذ۪ينَ شَكُّوا ف۪ي تَكْف۪يرِ تَوَغ۪يط İmam Muhammed Abdül Vahhab'a bazı talebeleri yazıyorlar. Hani deriyeden Allah alim. İşte bazı kişiler yani kişiler hakkında onların tekfirinde şüphe ediyorlar. Şahitler de yani İmam Muhammed Abdül Vuhab o talebelerini tekfir etmedi. Siz onları tekfir etmiyorsunuz diye. Yani çünkü onlara göre onların bazı küfür halleri kapalıydı. Dolayısıyla onları izah ediyor. Wa ma zekru fi tetmeti ma ba'dise rin fe kitabihim fi'l mustafit. Sonre yine bazı hani hak yoldan sapmış olanlara da izah ettiği gibi. Yani el-mühim burada ne? doğrudan tekfir etmiyor. Emmen qalehu nifaqan aw zendekatan ha ama kim bunu nifaq yani o kişinin müşrik olduğunu, küfür kâfir olduğunu biliyor küfür açık, zahir tam küfürü açık, zahir ve o da onun o küfrünün şirkini biliyor yani bir cehalet hali bir hali yok buna rağmen onu Müslüman diyorsa o zaman ne fefihi kelamu abdillah ibni e, fefihi kelamu Abdullah ibni suleyman ibni muhammed ibni abdil bu imam muhammed ibni torunu fi ahiri kitabihi evfeku al iman yani ne yapıyor orada tekfir ediyor Böyle olanları tekfir ediyor. Dolayısıyla elbette eğer bir kişinin küfrünü biliyorsa zahir ise vesaire ve buna rağmen yine İslam'a nispet ediyorsa bu o zaman küfür İslam yapmak bu küfürdür. فجاهلو, فَجَاهِلُ الْحَالِ Bak şimdi ha el-muhim burada şey e, hulasa bak şimdi hulasası فَجَاهِلُ الْحَالِ يُعَرَّفِ Yani bir kişinin Muşrik olan ve tağut olan bir kişinin halinde cahil ise birisi ne edilmesi lazım? Feyu'arraf. Ona tarif edilmesi lazım, izah edilmesi lazım. Onun muşrik tağut olduğu izah edilmesi lazım. İzah edilmediği sürece, tarif yani son bulmadığı sürece nedir? Tekfir edilmez. Bir. Ve ilmani mâne' ha Bir mani iddia eden ne edilmesi lazım? Ona da ifam edilmesi lazım. Tamam yani o hatada olduğun, yani o maninin sahih olmadığı, orada bir mani zannediyor. Evet yani küfür üzeredir, şirk üzeredir lakin şu şu halleri ona tekfiri manidir diye düşünüyor. O zaman ne ona? Onu tefhim etmen lazım ki bu mani değildir. Ama bu olmadığı sürece tekfir edilmez. Mâlem yusur tabi ha burada takid edin mâlem yusur yani ısrar etmiyorsa Bazılarıyla mesela oturuyorsun, izah ediyorsun, evet yani belli yani fehmi açık ama bazıları da var. Sen ne desen esrar ediyorlar. Böyleleri deyin. وَالْعَارِفُ اَمَا شِنْدِ وَالْعَارِفُ بِبَوَاطِنِهِمْ Yani onların hakiki hallerini bilenler yulhakubihim. Onlar işte ne edilir? Onlara ilhak edilir. Yani onlar tekfir edilir. Eğer bir kafirin hakikatini, tağutun hakikatini biliyorsa, ona rağmen yine ona Müslüman diyorsa, o zaman o da ne? Kafir olur. Tekfir edin. Tammel maksudu velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tamam şimdi bu kitap, hakiki elhamdülillah bitirdik bazı meseleler var burada yani çok <gülüyor> detayları girmemiş. Onları inşallah okuyacağımız kitaplarda daha detaylı işleyeceğiz. Yani tekfir meselesi, tekfirin şartları, manileri. اطلب العلم وخي هو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سلئ ما من عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور